Elhamdülillah ve ve vesselam ala Resulullah. Bir arkadaş soruyor. Diyor ki: Bir insanın geçmiş orucularını nasıl kaza eder? Eğer benim geçmiş orucum varsa nasıl kaza ederim? Evet, şimdi bu konu bir birkaç tane detayı var. Birincisi, eğer geçmiş oruçların hastalıktan dolayıysa, yensefer Yen yani kadın ise hayz, yen yani nifas. Bunların üzerine vacip olan Ramazan'dan sonra o orucu kaza edeceksin. O kadar. Çünkü Allah subhanehu ve teala Bakara 85'te buyuruyor. وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim hastaysa, seferdeyse başka günler var, telaf eder. Hazreti Ayşe mis anamız, Allah ondan razı olsun, Diyor ki biz hayızlı olurduk, emrolunurduk orucu kaza yapar, yapmaya. Ama namazı kaza yapmaya emir olunmazdı. Bu da Buhari Müslüm. Ha, olabilir. E, bugün de bazı sapıklar var. Diyor ki oruç eee hayızlı kadınlar sonradan namazı kaza ederler. Evet. Var. Bu Ehl-i Sünnet'in haricinde olan Söyleyebilir, bir mahsuru yoktur onlar için. Ama biz ehl sünnet olarak bizim yanımızda icma var. Kadın namazı kaza etmez ama orucu kaza eder. Bu kazanın da zamanı birçok derslerde, birçok sorularda açıkladık. Ramazan bittikten sonra ne zamana kadar? Diğer Ramazan'a kadar. Bu 11 ayın arasında kaza etmesi lazım. Eğer kaza etmese bir Ramazan daha girse içine o bal alır. Hatta alimler ihlaf etmişler dedik. Bir kısmı demiş hem kaza yapar, o bir Ramazan'dan sonra bir fakiri de doydur. Ama raci olan doydurmaz fakiri ama e, vabeli var. Çünkü bayağı tekhir etti. Ya öldü Allah kurusun. Ama bir dene bu iki mesele. Üçüncü bir dene bilerek tercih etti orucu. Şimdi o mağziretli Ama bir dene bilerek tercih etti. Bunun da ki durumu var. Birincisi geceden niyetlidir. Yattı ben yarın oruç olmayacağım Ramazan ayını. Yarın olmayacağım. Bunun kazası yoktur. Bu kaza etmez. Çünkü geceden ibadeti tercih etmiş. Bunun üzerine tövbe var. Tövbe etmesi lazım. Çünkü Allah kurusunu ibadeti bilerek terk etti. Bunun kazası yoktur. Çünkü o ibadet vakitten bellidir, o zamana mahsustur, Ramazan o ayına mahsustur. Sen onu tercih etsen, onun yerini dünya kadar mal versen, ibadet etsen yerini dolduramaz. Çünkü Allahu Teala onun zamanını koymuş ya Ramazan en bereketli aydır. Onu bilerek tercih edemezsin. Evet, ona ne lazım? Buna tovbe lazım. İkinci durum, insan niyet etti ben yarın oruç oluyorum. Kalktı Ramazan ayında oruç oldu. Ramazan orucluyken gündüz orucunu sebepsiz yere bozdu. Buna ne vacip olur? Buna kaza gerekir. Kaza gerekir. Nasıl cima yaparsan Resulullah dedi onun yerine bir şeyi tut ayrıca Altmış günü tut. Alemler diyorlar. Bu ne olacak? Onun yerine tutacak ama böyük vabal altına giriyor. Allah kurusun bunu çifre kadar insanı bu götürür. Çifre kadar insanı götürür Allah kurusun. Onun için e, bundan uzak durmak lazım. İyidir bir dene bilerek Ramazan'ı tercih etti. Şuuru yoktur. Yani bilmedi bu kadar vabalı var. Ondan sonra şuurlu oldu. Ne yapacak? Hemen nedamet edecek. Herkisi bir geceden ben yarın orucu olmayacağım diyen o dünyayı verse o günü dolduramaz. O birisi de ne yapacak bilerek Ramazan ayında orucunu bozdu bir sebepsiz yere ne hastadır ne seferdedir. Bu da bu çisinin durumuna ne lazım bunları, da, bunları tövbeden başka hiçbir şey kurtaramaz. Bular hakiki bir tövbe edecekler. Allah'a dönecekler. Bu tövbenin de şartları nedir? Nedamet edecek o fiiline. İkinci, azimet kalbiyle bir daha böyle bir amele dönmeyeceğim. Üçüncü, alimler diyorlar ki çok salih amel işleyecek. Dördüncü, nafile oruçlar olacaktır. Cumartesi, perşembe, Ayda üç gün, bir gün yok bir gün. Hatta Allah affetsin. Allahu Teala'de Teala'da Taha Suresi de ne diyor? Ve inniyle gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile Ben gaffarım. Mutlak affedeceğim Kim için ya Rabbi? Kim tövbe etti? İmanını tamamladı. Salih amel işledi, devam etti. Thummehteda o salih amel üzerine, hidayet üzerine devam etti onu affederim. Onun için kim bilerek terk etse alimler düğürler Ramazan'ı elli yaşına yetişmiş orcu olmamış. Ondan sonra ne yapacak? Tövbe et Allah hidayet verdi ona. Onu orcu olacak. Kaza gerekmez ona. O tövbe oldu her şeyi silecek Allah'ın izniyle. Bazı alimler kaza gerekirse dese de kavulleri mercühtür Racih olan kuvatli görüş olmaz. Tövbenin önünü açacağız. Olmaz ama sıfır kilometre olur. Gerçek bir toba o şartla yed ederiz. Elhamdülillah bu da dinin kolaylığındandır. Elhamdülillahi Rabbil